Selamün Aleyküm. Arkadaşlar ses var mı? Duyurduğum üzere konumuz kardeşler. Okuduğunuz bir kitaptan Azemi derecede nasıl faydalanabiliriz? Böyle bir 10-15 dakikalık en fazla 20 dakikalık falan bir konuşma yapacağım. Bir de birkaç örnek de vererek anlatacağım inşallah. Faydanız olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Faydanız olacağını düşünüyorum. Hemen şurada Notlarımı aldım. Bu e, birçok kardeşin zaten ortak şikayeti. Kitap okuyorum ama okuduğum birçok şey aklımda kalmıyor. Kitabı bitirdikten sonra işte bana anlat desen hiçbir şey anlatamam sanki. Gibi sıkıntılar yaşıyor insanlar kitap okuyanlar. Veya e, şu şekilde de şikayetler oluyor. İşte kitap okuyorum, e, birçok şeyi anladığımı da hissediyorum ama bir müddet sonra e, çoğu aklımdan gidiyor e, şeklinde şikayetler oluyor. Şimdi ben inşallah birkaç şey anlatayım, faydanız olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi kardeşler, e, kitap okuyan bir insanın ilk dikkat etmesi gereken şey mutlaka, bunu birinci aşama olarak alın hele, mutlaka yanında kalem bulundurulması gerekir. Yani kalemsiz bir okuyucu düşünülemez. Tabii bunu ben özellikle İslami ilimleri okuyan kimseler için söylüyorum. E, meselelerin önemine binen mutlaka ve mutlaka okuyucunun kardeşler yanında bir kalem olması gerekir. Bu birinci aşama. Şimdi kitabı aldınız elinize okumaya başladınız. Okuduğunuz kitap diyelim ki bir akayi kitabı. Aldığınız kitabı okuyorsunuz ve kitabın belli bir yerinde önemli gördüğünüz bir fayda ile karşılaştınız. Bakın kardeşler kitabı biz genelde önemli gördüğümüz yerleri çizeriz ve bununla yetineriz. Sıkıntı çoğu zaman burada ve bizim aslında farkına varmadan bilinç bir güven yerleşiyor. İşte bu güven bize sıkıntı veriyor aslında farkına varmadan. Yani bir güven yerleşiyor. Nasıl bir güven? Diyoruz ki ben okuduğum yerin altını çizdim tamam artık onu garanti altına aldım diyoruz. Ve o çizme o faydenin altını çizme bize yeterli gibi geliyor. Daha sonra da e, ben buna sonradan dönerim diyoruz. Tekrardan okurum diyoruz. Okuduğum zaman nasıl altını çizmişim görürüm orayı diyoruz. Ve bazen de birçok insan bunu yaşıyordur. Altını çizdiği yerin neden altını çizdiğinin farkına varmaz. Çünkü okuduğu esnada kişi mutlaka önemli bir şey anlamıştır oradan ve onun altını çizmiştir. Ama belli bir ee, dönem sonra aynı yere okuduğumda aynı şeyi anlayamayabiliyor insanlar. Çünkü kitap okuyucunun psikolojisi, e, rahat olma durumu e, her durumda kendini göstermiyor. Yani bazen insanın zihni birçok problemden hali olduğu halde yani rahat bir ortamda kitap okur. İşte o rahat ortamın verdiği o bilinç açıklığı e, o kitaptan çok önemli bir fayda e, almasına sebep olur. Sonra oranın altını çizer. Daha sonra... Oraya döndüğünde bazen neden onun altını çizdiğini veya oradan ne gibi bir fayda çıktığını hatırlayamaz. Bunun sıkıntısı işte ben onun altını çizdim şeklindeki güven duygusudur. Bundan dolayı insanlar bu türlü sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Şimdi dediğim gibi birinci aşama elinizde kalem olacak kardeşler. Ve istisnasız okuduğunuz tüm faydenin mutlaka ve mutlaka altını çizmek zorundasınız. Bu çok önemli ama dediğim gibi... Altını çizmeye güvenmeyeceksiniz. Şimdi ikinci aşama olarak benim gördüğüm en e, önemli noktalardan bir tanesi şu kardeşler. Yani kendi bizzat şahsım müşahede ettiği şu. Şimdi genelde e, biliyorsunuz her kitapta bir fihrist olur. Kitapların %99'u neredeyse böyledir. Bir fihrist olur arkasında. Ancak bakın dikkat edin genelde eğer bu kitap kaynak kitapsa bu söyleyeceğim çok önemli. Okuduğunuz kitap kaynak, kaynak kitapsa, o kitabı tahkik eden bir e, muhakkik anladığı şeyleri fihriste geçirir. Bakın dikkat edin, anladığı şeyleri fihriste geçirir. Mesela bir cümle okur, o kitabı tahkik eden muhakkik bir cümle okur. O cümleden müellifin bir şey anlatmak istediğini anlar ve tutar o kısmı e, isimlendirerek fihriste koyar. Ama bir insan gelip aynı cümleden daha farklı şeyler anlayabilir. Dolayısıyla fihriste de tek başınıza güvenmeyeceksiniz. Çünkü fihrist e, genel anlamda muhakkiklerin kendi anlayışıyla e, yazdıkları fihristtir. Hatta bazen müellifin kastetmediği bir şeyi bile fihrist olarak koyabilirler. Dolayısıyla mesela bir kitap açıyoruz. Mesela hemen açayım size. Buradan da göstereyim. Mesela şu bir kitabın fihristi. Burada onlarca konu vermiş. Kitap kaynak kitap işte. Şeyhülislam İslam İbni Teymiye'nin e, tedmuriyesi. Mesela muhakkik ne yapmış? Arkaya fihrist koymuş. Şimdi hiç bu sözlerin hiçbirisi yani fihristin içerisindeki anlamlarının hiçbirisi lafız olarak birebir Şeyhülislam İslam Teymiye'nin sözleri değil. Yani e, şöyle diyeyim veya e, Şeyhülislamın sözleri olduğu yerler var ama çoğu müellif şeyhülislamı bir temyiz buradan şunu şunu kastetmiştir diye fihrist yapmış dolayısıyla sanki bizim elimizde şöyle bir şey olmuş oluyor ya benim elimde tedmiyede bir bir kitap var bunu da muhakkik tutmuş arkasındaki içerisindeki bütün faydeleri arkaya fihrist olarak koymuş sen de zannediyorsun ki tamam kitabın bütün konularını ben fihristten bulabilirim yani ben bu kitapta ne var yayın durdu mu kardeşler evet geldi galiba Şimdi müellif e, tutmuş buraya fihristi koymuş. Okuyucunun hataya düştüğü nokta şurası kardeşler. Diyorsun ki ben bu kitapta bir konu arayacağım. Fihriste bakarım bulursam o kitapta vardır. Bulmazsam demek ki o kitapta öyle bir konu yok. Bu çok yanlış. Çünkü dediğim gibi birçok müellif veya muhakkik diyelim kitapları tahkik ederken kendi kitabın içerisinden çıkarmış olduğu meseleleri arkaya fihrist olarak koyar. Ama o kitabın içerisinde, o muhakkikin anladığından çok daha fazla meseleler olabilir kitabın içerisinde. Konular, konu başlıkları olabilir. Dolayısıyla kardeşler arkaya biz kendi anladıklarımızı fihrist olarak koymamız lazım. Mesela dedim ya bir konu geçti altını çizdik biz oranın. Şimdi biz bir cümlenin veya birkaç cümlenin altını çizdiğimizde demek ki o cümle bize bir şey anlatıyor ki o cümlenin biz altını çizmişiz. İşte o cümlenin sana ne yaptığını, ne anlattığını, pardon ne anlattığını kitabın önüne arkasına boş yerlerine yazmamız gerekir. Mesela hemen hemen her kitapta ilk sayfalarını açtığınızda şöyle boşluklar görürsünüz. Mesela şu kısım veya en arkaya dönelim. İşte şu kısım. Bunların hepsi boş. E, buraları kendimize fihrist edinebiliriz. Anladığımız faydeleri Fihrist edinebiliriz. Bir müellifin kendi koymuş olduğu fihrist, bir de bizim içerisinde anladıklarımızı koyduğumuz fihrist, kitabın içerisinde e, belki de yüzlerce konuya e, muttali, olma, e, muttali olmamızı sağlayacak. E, buraya da çok dikkat etmemiz gerekir. Sadece fihristle yetinmememiz lazım. Ya düşünsenize mesela siz Bukhari'yi okuyorsunuz. E açtınız içerisinde işte Bukhari'yi tahkik eden birisi arkaya feriz koymuş. Siz ama gelin bakın ki siz bir hadisten belki fıkıh hadisidir ama içerisinde akayet konusu da vardır. Belki bir fıkıh hadisinden siz 3-5 tane akayet meselesini anlayacaksınız. istinbat edeceksiniz. Veya size o fıkıh fıkıhla alakalı olan o hadis belki akidevi bazı şeyler de barındıracak içerisinde. Ama siz onu o şekliyle fihriste bulamazsınız. İşte hadis bir akaid konusu anlatmış. Mesela çok basit bir örnek vereyim hemen aklıma gelmişken. Mesela açıyoruz. Bir tane hadis okuyoruz. Hadiste işte dualardan bahsediyor bize. Biz onu şimdi zihin bakın dikkat edin zihin or rivayetler dualarla alakalı geldiği için hemen e, dua noktasına odaklanıyor zihin. İşte sabah kalktığımızda hangi dua yaparız? Uyuduğumuzda hangi dua yaparız? Sadece onun ibadet kısmı aklımızda kalıyor. ister istemez. Neden? Çünkü başlık öyle atılmış. İşte bu bizi düşünüyor, düşürüyor. E, sen sadece işte hadisin dua neresinde ona odaklanmış oluyorsun ve dolayısıyla hadisin içerisinde geçen diğer faydalar gözden kaçmış oluyor. Dediğim gibi bir örnek vereyim. Mesela e, bazı dualar var rivayetlerde. Örneklerden bir tanesi. Mesela dua diyor zikrediyor, diyor ve Sultanı Hıl Kadim diyor. Tamam mı? ha Demek ki sen diyorsun ki tamam. Demek ki o zaman Sultanı Kadim diye bir tane dua var. Duanın içerisinde Sultanı Kadim diye bir kelime de var. Normal geçiştiriyorsun onu sen. Dua olarak ezberliyorsun. Ama sen onu o hadisi bir bütün olarak aldığında çünkü neden o hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Aleyhisselatü Vesselam da Buyuruyor ki Ben özlü sözler verirdim. Yani bunun anlamı ben özlü ifadeler kullanırım ama içerisinde çok mana barındırır bu sözler. Demek ki biz onu peygamberimiz bize mücere dua öğretiyor şeklinde bakmayacağız. Demek ki içerisinde ne manalar var? Ha ben ok öğrendim duayı. Okudum okudum okudum. Sultanul Kadim geçiyor. Ama Sultanul Kadim önemli bir ifadedir akaitte. Bakın demek ki Allah Azze ve Celle'nin hemen şunu anlıyoruz. Biz bunu dua olarak mücelerde bakarsak bir şey anlamayız ama dediğim gibi bir bütünsel olarak ele aldığımızda ha demek ki bakın Allah Azze ve Celle'nin sıfatları kadimmiş. Yani bir başlangıcı yok yani sıfatlar zatı itibariyle Allah Azze ve Celle hakkında kadimdir diyoruz. Ama dediğim gibi biz bunu sadece mücelerde dua olarak baksaydık tamam çok güzel duayı öğrenirdik ve nerede okunması gerektiğini öğrenmiş olurduk ve onunla amel ederdik. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yöneltmiş olduğu maksat tam yerine gelmezdi. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kuru kuruya sözleri alın da e, işte hiç anlamına bakmaksızın ne olduğunu hiç umursamaksızın okuyun geçin demiyor bize zaten. O yüzden ben özlü sözler verirdim diyor. Burada Peygamberin bir işareti var bize ne? Yani benim söylediğim her sözlere dikkat edin. İçerisinde mutlaka önemli manalar var demek. Sultan-ı diyeyim. Kadim olan sultanı diyoruz biz Allah Azze ve Celle'nin Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sultası Otoritesi kadimdir Yani Allah Azze ve Celle bir yerden bir otorite edinmemiştir Dolayısıyla biz ne anlıyoruz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına biz kadimi, kadimi verebiliriz Neden? Çünkü mesela gör, görürsünüz Akayet kitaplarında tartışılıyor Allah Azze ve Celle Kadim denir mi denmez mi Şimdi ben bunun içerisine girmeyeceğim Mesela bu da değil Ama dediğim gibi Sultanın kadim nerede geçiyor İşte dualar bahsinde görebiliyoruz onu ama dediğim gibi mücerred olarak, dua bahsi olarak ele aldığımızda bu türlü sıkıntıları yaşarız. O yüzden sen fihriste de dönsen, işte şurada nasıl dua okunur diye görürsün sadece onu. Ama kendin arkaya fihrist yapsaydın ne yapacaktın? Diyecektin ki hemen orayı işaretleyecektin. Fihrist kısmına dönecektin boş yerine, boş yerlere. Kendine bir fihrist açmışsın en arka sayfada. Yazacaksın hemen oraya. E i̇şte Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında şu şu sayfada, şu hadiste kadim kelimesi ıflak edilmiştir, kullanılmıştır. Bunun gibi ama sen bunu normal bir fihristin içerisinde göremezsin zaten. Çünkü müellifin odaklandığı nokta orası değil veya muhakkikin odaklandığı nokta orası değil. E, ne onu sen fihriste görebilirsin. Ne onu sen fihristte görebilirsin. Ne de eee müellif belki bir zat müellifin kendisi içeride sana bak işte bu hadis Allahu Azze ve Celle'nin e, işte sıfatlarına, sıfatlar hakkında kadim mutlak edilir der. Müellif bile diye demez onu sana. Yani demeyebilir. Çünkü müellifin de o orada zikretme amacı farklı olabilir. Dolayısıyla ne müellife bağlı kalacağız bizzat e, ne de muhakkike bağlı kalacağız. Yani zihnimizi tamamen kitap içerisinde okuduğumuz yerleri, yerlerde geçen tüm anlamlara bir bütüncül olarak, olarak odaklayacağız zihnimizi. Bu çok önemli kardeşler. E, i̇kinci nokta da burası dediğim gibi kalemsiz olmaz. İkinci nokta her faydayı. Kitaptaki yerinde işaretliyoruz kardeşler. Sonra kitabın boş yerlerinde, önünde, arkasında vesaire neyse sayfa numaralarını ekleyerek e, ve o cümleden, o paragraftan ne anladıysan anladığını da oraya ekleyerek fihris yapmanız gerekir. Böylelikle çok daha e, kitaptan istifade, okuyacağınız kitaptan istifade etmiş olursunuz. Evet. Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela bunun ayrı bir faydası da var. Yani ne bir gün sen o kitaba döndüğünde kardeşler. Fihriste baktığında şimdi bir fayda elde etmişsin. Faydayı sen fihriste özlü olarak almışsın. Faydayı hem fihristen bir kere okuyorsun, okuyacaksın. Sonra da kitapta işaretlediğin yere döneceksin ve bir de oradan baktığında e, bunu unutman çok zor olur. Yani Hani ileride sen aynı kitaba tekrar birkaç kere döndüğünde o fihrist kendi kurmuş olduğun, kendi hazırlamış olduğun fihristle beraber e, kitaptaki yerine dönüp baktığında bu çok fazla kalıcı olacaktır. Ve unutman Allah'ın izniyle oldukça zorlaşacaktır kardeşler. <gülüyor> Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir örnek daha vereyim. Mesela bakın e, şimdi kitap okuyoruz biz değil mi? Düştüğümüz hatalardan bir tanesi de. Şimdi bir kitap okuyorum ben. Diyelim ki bu kitap da böyle muteber alimlerden birinin kitabı olsun. Hatta mesela aklıma bizzat geldiği için de söyleyeyim. Şimdi ben mesela İmam Razi'nin bir kitabını okuyorum. Çünkü İmam Razi bunu söyler o yüzden örnek veriyorum. Şimdi İmam Razi'nin bir kitabını okuyorum. Diyor ki bana işte hepinizin bildiği mesele. işte fıkıh usulü kitabını ilk yazan kimse. Fıkıh usulü kitabını yazan, ilk fıkıh usulü meselesinde kitap ortaya koyan kimse İmam Şafi'dir der ve bunda icma vardır der. Tamam mı? Şimdi burada iki farklı insan grubu diyelim, iki farklı şekilde hataya düşüyor. Her biri ayrı. Mesela bir, bunu daha önce okumuş bir insanın düştüğü hata. Yani daha önceden İmam Şafi'nin zaten Fuku usülü hakkında kitap yazdığını biliyor mu kimse? Hemen o faydayı geçiştirir, önemsemez. Bir bu böyle bir insanın düştüğü bir hata var. İki bu faydayı ilk defa duyan bir insan, yani ilk defa duymuş hayatında, ilk defa bir kitapta görmüş İmam Şafi e, fuku usülü hakkında ilk kitap koyan kimse. Bunun da ayrı bir hatası var. Şimdi ilk kısmın hatası ne? İlk kısım dediğim gibi e, İmam Şafi'den daha önce İmam Şafi'nin e, fuku usülü hakkında ilk kitap yazan kimse olduğunu daha önceden bir yerlerde okumuş, duymuş vesaire. Bu kimse nasıl bir hataya düşüyor? Bakın kardeşler. Ee, şöyle bir hataya düşüyor. Ben bunu biliyorum. Tamam bunu geçtim gitti. Ama dikkat edecek olursak benim verdiğim örnek biraz farklı örnek. Neden? Bir. Dedim ki bu kitap e, pardon bu bilgi İmam Razi'nin kitabında geçiyor. İki. İmam Şafi'nin eee İlk usulü, e, kitabını koyan kimse olduğu hakkında bilgi veriyor. E, üçüncüsü de icma diyor Aslında kişi farkına varmadan burada üç tane farklı fayda var kardeşler. Yani neydi bizim faydamız? İşte fıkıh hakkında ilk kitap yazan İmam Şafi'dir. Bu konuda da e, icma vardır. Bizim aslında bu noktada ne yapmamız lazım? Bakın bir, biz şimdi sohbetlerimizde insanlara dikkat edin bakın davette nasıl, ne gibi bir etkisi var. Biz insanlara davet yaptığımızda mesela fıkıh usulü hakkında bir konu geçti. Ve ben konuyu anlatıyorum. Diyorum ki İmam Şafi fıkıh usulünde ilk kitap yazan kimsedir. İyi de bunu, bunu benden önce kim söylemiş? Yani ben bunu bir hoca olarak bir ortamda anlatıyorum. İyi de bunu benden önce kim söyledi? Yani ben bu müceler bir iddia. Benden önce bunu söyleyen var mı? İki, buna bir itiraz var mı? Üç, bu konu ihtilaflı mı değil mi? Ama ben, Razi'nin kitabında ilk usul fıkhı yazan kimse, İmam Şafi'dir ve bunda icma vardır sözünü bir bütün olarak aldığımda, birden fazla fayda ile karşılaşmış oluyorum aslında. Ne? Bir. Yaşadığımız dönemden çok daha önce muteber bir alim de bunu kabul etmiş. Kim o? İmam Razi. Çünkü okuduğun kitap Razi'nin kitabı zaten. İki, bunda icma zikretmiş. Bakın. Dolayısıyla sen burada ne biliyorsun? Bir, İmam Şafii fıkıh usulü ilk yazan. İki, nerede geçiyor? İşte şu kitapta geçiyor. Kitap kimin? Muteber bir ilim ehlinin. Kim o? İmam Razi. Üçüncü fayda İcma olduğunu zikrediyor. Ve dolayısıyla sen davette, bakın dikkat edin, siz davette İmam Şafi'nin bu meselesini anlatırken işte fıkıh usulünde ilk kitabı yazan İmam Şafi'dir dediğinizde ve bunun yanına bunu kimleri, bu sözü kimlerin söylediğini, hangi muteber alimlerin söylediğini eklediğinizde ve hatta icmayı zikredenler var deyip de icmayı kim, nerede zikretmiştir diye ortaya koyduğunuzda o zaman birden fazla fayda hasıl olmuş oluyor. Ve seni dinleyen kimse de e, otomatik olarak sana karşı bir güven oluşuyor onun indinde. Çünkü sen mücerede olarak bunu bir iddia olarak ortaya atmıyorsun. Muteber bir alimden delil getiriyorsun. Hatta alimin icma zikrettiğini de söylüyorsun. Şimdi bir de burada şöyle bir nokta daha var kardeşler. Mesela kitap okuyan kimse hani İmam Şafi'nin... İmam Şafi hakkındaki bu bilgiyi daha önce biliyor ya. O cümleyi görür görmez hızlı geçip gidiyor. Çünkü zihin otomatik olarak bağlanmış. Nasılsa ben bunu biliyorum diye. Hani lep demeden leblebiye anlama mantığı var ya. Tamam ben cümlenin başını gördüm hemen geçiyoruz. Hayır. Cümleye bir bütün olarak ayrıca bir dikkat etmemiz lazım. Çünkü içerisinde bir kelime fazla geçer. O kelime içerisinde ekstra bir fayda vardır. Aynı az önce verdiğim gibi. Mesela ne? İşte e, Razi diyor ki. Fıkıh usulünde ilk kitabı yazan İmam Şafidir ve bu konu hakkında icma vardır. Ama sen hemen hızlıca bunu geçersen mesela oradaki icma ifadesini kaçırabilirsin. Nasılsa ben bu meseleyi biliyorum diye e, böyle göz ucuyla bakıp hemen diğer cümleye geçersen bir fayda kaçırabilirsin. O yüzden kitapları pür dikkat okumak lazım ve geçen içerisinde geçen her kelime ekstra Dikkat etmek gerekir. O yüzden belki nice tartışmalarda veya nice bahislerde görmüşsünüzdür. Alimler bir cümleyi ele alır. Der ki bakın şuradaki kelime, cümle içerisindeki şu kelime eski bildiğimiz veya daha önceden bildiğimiz bütün anlamları veya zannettiğimiz diyelim daha önceden zannettiğimiz bütün anlamları çürütüyor aslında. Ama biz daha önce o cümleyi okurken o kelimeye dikkat etmemişizdir. Ve farklı bir anlam çıkarmışızdır. O yüzden... Kitap okuyucunun tabir sayısı böyle Bedevi gibi kitap okumayacak. Alacak böyle eline hemen göz gezdirir şişesini okuyayım da yeter ki kitap bitsin de. Yani maksat kitap bitsin olmayacak kardeşler. Bu çok önemli. Her bir kelimeye dikkat edeceğiz. Çünkü özellikle dikkat edin muhakkik alimlerin cümle kurarken içerisinde kullanmış oldukları kelime maksatlıdır kardeşler. Yani biz genelde... Kalbimizden geçen anlamları yazıya dökerken yeter ki maksadımız belli olsun da nasıl olursa olsun şeklinde döküyoruz ama alimler böyle değil. Muhakkik alimler hemen hemen cümle içerisindeki kullandığı tüm kelimeleri maksatlı olarak kullanır. O yüzden bir cümlenin içerisinde birden fazla önemli anlam barındırır o kelimeler ve biz onlara dikkat etmediğimiz yüzeysel bir cümle olarak gördüğümüz için problem yaşarız. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi e, mesela kardeşler, şu da çok önemli. Mesela e, bir tane kitap aldım ben şimdi elime. Bakın mesela diyelim ki şöyle kitaptan diyelim ki kitaptan şöyle bir bir yeri ben işaretliyorum burayı. Bakın işaretledikten sonra e, düştüğümüz hatalardan bir tanesi. Az önce de söyledim. Bakın kardeşler bir yeri biz işaretlediğimizde o anda zihnimiz bizim çok belki safi olduğundan, çok rahat bir ortamda olduğumuzdan o anda okuduklarımızı çok rahat anlıyoruzdur. Zihnimiz çok daha rahat anlıyordur onu. Ve o an okuduğumuz zaman o cümle içerisinde önemli bir fayda çıkarıyoruz biz bazen. Önemli bir fayda çıkarıyoruz. Ve çıkardığımız o faydayı işaretliyoruz ve onunla yetiniyoruz. Daha sonra tekrar biz o altını çizdiğimiz yere döndüğümüzde ya iyi de ben bunu neden ben bunu neden e, soruları inşallah daha sonra sorun e, konuyla alakalı soru alabilirim dersin sonunda. Ben bunun neden altını çizdim diye düşünüyoruz ve daha önceden okuyup da anladığımız o noktayı daha sonra baktığımızda anlamıyoruz. Bununla karşılaşabiliyoruz kardeşler ve bu, bunu e, kitaplarla iştigal eden çok kimse birçok kere yaşamıştır. O yüzden bakın şuna da dikkat edin. Kitapta altınız, altını çizdiğiniz yere özel olarak kardeşler altını çizdiğiniz yere özel olarak yanına o fayda o cümlenin neresinden çıkıyor? O fayda o cümlenin neresinden çıkıyor? Onu not alın. Bakın fihrist ayrı bir de altını çizdiğiniz kısmın yanına not almak ayrı. Fihrist genel bir anlam, yani o cümleden anladığın genel bir anlamı, sen arkaya not alıyorsun ama o anlamı nereden çıkardığını, yani o cümlenin neresinden çıktığını veya o müellifin ifadesinin neresinden çıktığını, sen neden öyle anladığını ekstra bir not alman gerekir. Ee, size ben hemen bir tane örnek vereceğim. Ee, mesela buraya almışım. Bakın. Evet. Bakın hemen şöyle bir tane Şuradan da yakınlaştırayım size. Bilmiyorum ne kadar görünür ama. Bakın şurada şöyle bir Yazı var. Ben işte buraya Kendi anladığımı Arapça olarak koymuşum. Şimdi e, örnek de vereyim ki anlayın. Bakın mesela Şeyhul İslam İbni e, e, cisimden bahsediyor. Meşhur cisim meselesi. Şimdi biliyorsunuz ki kardeşler, örnek vereyim ki anlayın mesela siz biliyorsunuz ki hani Şeyhülislam'ın lafızlara karşı bazı tutumları var. Yani mesela Allah cihette midir, Allah mekanda mıdır, işte Allah'a cisim denir mi, kadim denir mi vesaire. Tüm bu ifadeler Şeyhülislam'ın önüne geldiğinde hep aynı tutumu sergilediğini görürüz. O da nedir? Bu kelimelerin birçoğu mücmel kelimelerdir. İçini doğru doldurmadığımız müddetçe veya içini açmadığımız müddetçe... Evet Allah'a böyle denir veya denmez şeklinde hüküm veremeyiz diyor Şeyhülislam i̇bn Teymiye. Çünkü mesela cisim meselesini örnek ola, olarak ele alacak olursak İbn-i Teymiye diyor ki cisim kelimesi mücmeldir. Mesela diyor birçok kelam ehli felsefe ehli cisim kelimesini lügat hakiki lügat anlamının dışında kullanmışlardır diyor. Mesela bunu görürsünüz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hakkında cismin söylenip söylenmeyeceğinin içini açarız biz diyor Şeyhülislam i̇bn Teymiye. Şimdi ben bunu anlattım neden buraya aldığım faydayı söylemek için. Bakın <gülüyor> Şeyhül İslam İbri Teymiye diyor ki burada benim not aldığım yerde diyor ki bu emmehlul kelam kelam ehlin'e gelince bu minhum men bazıları şöyle derler diyor bir kısmı cisim için şöyle derler el cismi hu mevcud. Ben burada cevap vermenizi istiyorum ki altta hep beraber faydalanalım şimdi. Kelam ehlinden bir kısım cismi nasıl tarif ediyormuş? El cismi hu el Cisim var olan demektir. Peki ben şimdi size soruyorum kardeşler. Bu anlamıyla cisim, Allah hakkında var mıdır? Bakın ismi söyle, cisim kelimesinden bahsetmiyorum. Anlamını söylüyorum. Bir kısım kelam ehli Allah, pardon bir kısım kelam ehli cisim hakkında cisim mevcu var olan şeydir demektir diyorlar. Şimdi bu anlamıyla Allah hakkında doğru mudur? Anlam olarak diyorum. Dikkat edin. Anlam olarak doğru mudur Allah hakkında? Yazar mısınız alta? Evet. Aynen Allah vardır. Doğru mu? Allah vardır. An anlam olarak doğrudur. Anlam olarak doğru. Yani Allah var mıdır yok mudur? Evet. Cisim eğer var demekse vardır. Mesela Şeyhülislam İslam diyor ki cismi tarif edenlerden ki Şeyhülislam İslam diyor ya bunu bir kısım kelem ehli e, cismi böyle tarif ediyor. Evet. Geçmişteki kitaplara da baktığımızda hatta bizzat Fırak kitaplarına da baktığımızda cismi bu şekilde tarif edenler var. Cismi bu şekilde tarif edenler var. Diyorlar ki cisim mevcut olandır. Bir kısmı da diyor ki cisim Cisim diyor, kendi başına kaim olandır. Yani kendi haddi zatında kaim olandır. Bu anlamıyla Allah'ta var mı? Anlam olarak, isim olarak değil. Anlam olarak evet var. Allah Azze ve Celle zatıyla kaim olandır. Yani Allah Azze ve Celle başkasına muhtaç değildir. Biz başka bir varlıkla kaimiz ama Allah Azze ve Celle kendi zatında kaimdir. O zaman cisim bu anlamıyla biz... Allah'a bu anlamı verirsek doğrudur ama cisim isminden bahsetmiyorum dikkat edin. Genelde böyle dediğimizde aha diyorlar Allah'a cisim dedi. Şeyhül İslam kitaplarının onlarca yerinde Allah'a cisim e, kelimesini kullanmayı men ediyor kardeşler. Diyorlar ki anlamın içerisini bana doldurun ben de size anlamın sahi olup olmadığını söyleyeyim. Anlamın sayı olduğu olup olmadığını söyledikten sonra da derim ki ben size diyor. Cisim kelimesi Allah hakkında varit olmamıştır. Dolayısıyla kullanılamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları tevkifidir, dondurulmuştur hakkında bir nas olması gerekiyor. Diyor. Bakın sonra 3-4 tane daha bu anladığım yerde hemen şöyle bakabilirsiniz. 3-4 yerde zikrediyor. Ben de böyle Arapça bir not almışım şuraya. Bakın hiç bunu fiiliste bulamazsınız. Çünkü müellif size... Dediğim gibi her şey fihriste anlatmaz. Konuları ana hatlarıyla size fihriste verir. Ben de böyle anlatmışım. هَذَا يُبَيِّنُ لَنَا لِمَزَا imtana an itlaq اَنْ اِطْلَاقِ لَفْسِ الْجِسْمِ ف۪ي حَقِّهِ تَعَالَى aks. Böyle bir not almışım. Demişim ki burada, kendi anladığım. Demişim ki burada, Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin neden Allah hakkında cisim ıtlakından sakındığını bu tarifler bize göstermektedir. Şeyhul İslam'ın yapmış olduğu bu tarifler bize neden böyle bir sakındırmada bulunduğunu ifade etmektedir bize. Şimdi ben bunun altını çizseydim çünkü Şeyhul İslam burada hiç ondan bahsetmiyor benim bu aldığım nottan. Sadece cismin anlamlarını veriyor. Bakıyoruz cismin anlamlarından bir tanesi o haddi zatında kaim olan demek diyor birileri. Birileri diyor ki cevherlerden oluşan şeylere cisimlenir. E bu anlamıyla yanlış Allah Azze ve Celle böyle dese küfre gireriz. Ama Allah Azze ve Celle'ye mevcut diyebilir miyiz? Evet mevcut diyebiliriz. Bakıyoruz bazı fırkalar cisme mevcut demiş. Bazı fırkalar zatı, kendi zatında kaim olan demiş. Bu anlamı da Allah hakkında doğru. Ama cisim ismi varit değildir ve mücmeldir diyor Şeyh Hulur İslam. Dolayısıyla Allah'a cisim diyemeyiz. Çünkü cisimi, cisme yüklenen batıl anlamlar var. Ve doğru anlamlar var. Biz anlamın kendisini ispat ederiz ki bütün fırkalar ispat eder bunu. Ama lafsın kendisini... Kullanmayız. Mesela böyle bir fayda. Anlatabildim mi kastımı kardeşler? Bu çok önemli. <gülüyor> Bu basit bir örnek. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Evet. Şu da önemli. Ee, mesela kardeşler. Kitap okudunuz. Bir paragraf. Mesela paragraf size e, bütüncül bir anlam veriyor. Eğer uygun ve münasip görürseniz o paragraflara ee, başlık atabilirsiniz. Bakın bu fihrist ve e, nottan ayrı bir şey. Başlık komple bir başlık. Mesela işte az önce okuduğum yeri düşünün. Şöyle bir başlık atabilirdik ayrıca. İşte Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin cisme yapmış olduğu tarifler. Veya Şeyhül İslam İbni Teymiye cismin tarifleri hakkında yapmış olduğu nakiller. Diye başlıklar atmalıyız. Böyle olduğu zaman yarın gün kitaba döndüğümüzde o aklımız olduğumuz başlık altında okuduğumuzda meseleyi bu da zihnimizde ekstra bir e, anlam canlandıracaktır. Bu da önemli. <gülüyor> Buna da dikkat etmeniz gerekir kitap okurken. Evet başka bir fayda. <gülüyor> <gülüyor> mesela diyelim ki sizin normalde bir çalışmanız var. Eee. Yani herhangi bir konuyla alakalı e, çok basit bir örnek. Mesela işte e, teemmümle alakalı diyelim bir bahis yapıyorsunuz. E, bir çalışma yapıyorsunuz. E, ya bir işte word dosyası açmışsınız bunun için ya bir defter tutmuşsunuz neyse. Bir yandan çalışma yaparken e, zaman zaman da farklı meselelerle alakalı veya aynı meselelerle olsun fark etmez kitap okuyorsunuz. Bakın bu çok önemli Genelde insan kitaba daldığı zaman ya işte böyle bir yere yaslanmıştır ya uzanmıştır ya sandalyedir yani oraya bir müddet çökmüştür. Şimdi kitapta bir fayda yakaladığınızda herhangi okuduğunuz bir kitapta fayda yakaladığınızda yapmış olduğunuz çalışma ile ilgili bir fayda ise kesinlikle ve kesinlikle üşenmeden hemen oradaki faydayı alıp çünkü genelde insanlar ya ben şimdi kitabı bırakamam kalsam işte konsantren bozulur falan hayır. Kesinlikle bozulmaz. Bunu birkaç defa tekrarladığınızda zaten alışmış olursunuz. O e, okuduğunuz bilgiyi hemen çalışmanıza yazın kardeşler. Bakın bu çok önemli. Hemen çalışmanızı ekleyin. Mesela diyelim bazen okuduğunuz kitapta diyelim ki 2-3 sayfa yazı var. E, size burada da hadi benden bir kıyak olsun size bir taktik de vereceğim. Gerçi birçoğunuz biliyordur belki ama. Şimdi diyelim ki bilgisayarınızda bir Word dosyası, pardon, bir PDF dosyasından bir şey okuyorsunuz veya kitaptan bir şey okuyorsunuz ve 3, 3 sayfa, 4 sayfa yeni çalışmanıza not eklemeniz gerekiyor o yeni okuduğunuz kitaptan. Şimdi hayda geldi 3-4 sayfayı yaz. Bu bir problem. Çünkü kitap okuyorsunuz bütün konsantrinizi dağıtır. Evet 3-5 dakika yazsan hadi neyse ama diyelim ki bir saat, bir buçuk saat yazmanı gerektirecek belki. 3-5 sayfa yazı. Al onu elinle yazacaksın. Ee, bir de yazın diye basın. Hayda. Şimdi bakın ben o, o noktada genelde şöyle yapıyorum. Hatta size hemen bir aslında kamerayı şöyle çevireyim size. Ee, benim kendi bilgisayarıma. Bakın şöyle. Görüyor musunuz acaba? Bakın kardeşler. Şimdi ben şurası görünüyor mu acaba? Şöyle göstereyim size. Şimdi ben buradan bilgisayar kısmına girdim. Buradan buraya buradan buraya buradan çalışmalarım demiştim. Buradan buraya girdim. Buradan buraya Bir dakika Şuradan çıkayım. Şuradan şuraya girdim evet. Mesela bir dakika. Şimdi e, bir yerde gördüğüm bir tabloyu ben görünüyor mu bir de bilmiyorum ki. Bakın mesela Word dosyasına böyle bir tablo almışım. Belki bunu çizmem uzun sürerdi. Normalde bu bir resim. Bu bir Word dosyasında mesela bir e, pardon bir PDF dosyasında mesela herhangi başka bir pdf dosyası açayım size. Mesela diyelim ki belki bu sayfanın tamamını not almak isteyeceğim ben. Gel de yaz Arapça. Hem Arapça yazacaksın o ayrı bir dert. Bir saat elinle bir kravyeyle neyse. Şimdi bu sayfanın tamamını ben not almak istiyorum. Genelde ben şöyle bir taktik uyguluyorum. Gerçi bazı pdf dosyaları şey Word dosyasına çevrilebiliyor ama şimdi şuradaki tuş bakayım görünüyor mu? Şuradaki tuşu biliyorsunuz. PRS ne diyorlar ona? Ekran resmi alma tuşu diyorlar değil mi? Öyle bir şey diyorlar şuradaki tuş. Şimdi oraya bir kere bastığınızda size bir örnek vereyim. Bir kere tıkladım oraya kardeşler. Şuraya ben Paint'e gittiğinizde Paint dosyasına şurada bakın Şurada yapıştır dediğinizde bakın oraya yapıştırdı. Gördünüz mü kardeşler? Word dosyasını yapıştırdı. Sonra buradan seç var. Mesela şu kısmı ben şu kısmı komple aldım. Bakın buraya resim olarak aldım. Sonra kopyala dedim. Sonra işte Word çalışmama gidiyorum mesela. Şöyle ineyim. Evet şuraya mesela Yapıştır dediğimizde bakın hepsini Word dosyasını resim olarak yapıştırdı böyle. Bazı teknik işlemler de var. Tabi birçoğunuz belki biliyordur bunu. Aklıma gelmişken böyle notlar da bakın mesela üstte bu benim mantıkla alakalı aldığım bazı notlar. Bakın mesela adam buraya ne güzel bir cetvel çizmiş. Diyor ki burada mesela yapayım. Yakin, kesinlik. %100 deriz diyor yakine. Zan nedir? Zan %51'den %99'a kadar olan kısma zan denir diyor. Şek nedir? %50. %50. E, vehim nedir? Yanılgı. %1'den %49'a kadar. Basit cehalet %0 bilgi. E, mürekkep cehalet %0'ın altında. Yani hem bilmemek hem de bilmediğini bilmemek gibi. Mesela güzel bir tablo yapmış burada. E, bir yerde görmüştüm. Onu aldım mesela kestim. Notlar arasına hatta yukarıda çıkayım bir şey daha vardı Mesela bakın işte mantık ilmi e, tasavvurat ve tasdikat diye ikiye ayırmış. Altta onların şeylerini Normalde bakın buraya tıkladığımda bu bir resim. Üzerinde herhangi bir oynama yapamıyorum ama şimdi gel de bunu bir saat çizip bir de gördüğünüzü nasıl çizeceksin o da ayrı bir dert. <gülüyor> bu şekilde şeyler olabilir. Ee, teknik işlemler uygulayabilirsiniz. Ha bir de şuradan çıkayım. Bir de bakın size şöyle bir şey göstereyim. Tekrar gideyim şuraya. Bilmiyorum inşallah görmüyordur. Mesela. Mesela. Mesela bu benim Şeyh Hulusi Tedmuriye üzerine aldığım notlar. Bakın şöyle, hatta şöyle göstereyim size. Mesela bir kitap okuyorsunuz. Bir kitap okuyorsunuz mesela Tedmuriye. Onun için ayrı bir dosya da açabilirsiniz. Yani illa kitabın üzerinde değil de mesela bilgisayarın üzerinde bir Word dosyası da açabilirsiniz. Word dosyası. Mesela Tedmuriye'den notlar. Aldığınız bütün notlar... E, Faydeleri oraya ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz. Mesela işte Şeyhul İslam İbni Teymiye şu ifadeyi kullanmış. İşte Türkçesi burada. E, i̇şte bir not bir not iki şeklinde, e, şeklinde not bir not iki şeklinde not bir not iki şeklinde her faydanın altında bazen not üç not dört not beş falan böyle gidebilir. Her kitabı mustakil olarak e, şey de yapabilirsiniz. Mustakil olarak bir e, word dosyası da açabilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Şu da çok önemli kardeşler. Mesela her kitaba bir word dosyası açmazsınız. Ama ne yapabilirsiniz? Mesela diyelim ki bu benim e, şurada. Mesela ehl sünnet dosyasının içine girdim ben. ehl sünnet dosyasının içine girdim. Mesela buraya bakıyorum. Mesela sadece cisimle alakalı. E, sadece bakın. Öncelikle isim sıfat, ehl sünnet ve isim sıfat ile alakalı bir dosya bu. Şimdi... Sadece Allah Azze ve Celle'ye hat meselesi burada demişim. Cisim meselesi burada. İşte Allah'ı görme ile alakalı meselesi burada. Nuzul sıfatıyla alakalı bir dosya açmışım. Mesela içine giriyorsunuz birden fazla şey var. Mesela e, böyle konu açarsınız. Hayatınızda ne kadar önemsediğiniz konu varsa her birine ayrı bir dosya açarsınız. Bu da çok önemli. Ve okuduğunuz bütün e, hangi kitap olursa olsun bir fayda aldınız o fayda açtığınız dosyanın hangisiyle alakalıysa o dosyaya o faydayı eklersiniz. O dosyaya o faydayı eklersiniz. Ee, e, ve faydaların hepsi yani bir konuyla alakalı faydaların hepsi bir dosyada olabilir. Mesela işte nuzul sıfatıyla alakalı bir sarı dosya açıp sadece içerisine bir word dosyası da açabilirsiniz. Veya birkaç tane e, nuzul meselesini kendi zihninizde bu size bağlı artık. Birkaç meseleye bölmüşsünüzdür. Birkaç e, Meselede ele alıyorsunuzdur. Hepsini ayrı bir şey açabilirsiniz. Mesela işte burada ben Arapça Türkçe bazı notlar almışım. Mesela işte örnek mesela burada böyle bir kısmını böyle işte İşte bakın mesela işte işte mesela örnek bir tane bir fayda görmüşüm. İşte nuzul esnasında arşın boş kalmasının lazım olmadığı gerekli olmadığı e, Necat diyor ki <gülüyor> e, işte bana şunlar tahdis etti etti etti şunları şunları anlattı İbni Tahir abla İbni Tahir'in yanına girdim bana şöyle dedi bu hadislerde ne oluyor sizler Yüce Allah'ın dünya semasına indiğini rivayet ediyorsunuz ben evet bu hadisler bu hadisleri ahkem hadislerinde rivayet eden Si Karabiler rivayet etmişlerdir dedim bu sefer arşını bırakıp mı iniyor dedi ben o arşını bırakmadan da inmeye kadirdir deyince kendisi evet dedi. Gibi e, fayda. Mesela işte bu Zevbi Ulu'dan <gülüyor> buraya almışım. Arapça notunu almışım. Türkçesinde de burada geçiyor falan yazmışım. <gülüyor> e, i̇şte burada ne gibi? Bir fayda almışım. Muzul ile alakalı. Demek ki Selef'ten de işte bize diyorlar ya işte Allah Allah'ın diyorsanız Arşın boş kalmasını zorunlu olarak söylemek zorundasınız. Biz diyoruz ki hayır böyle bir zorunluluk yoktur. Bakın Selef'ten de sizin de kabul ettiğiniz, bizim de kabul ettiğimiz Selef'ten de bu türlü nakiller var. <gülüyor> i̇şte bakın İshak İbni Rahavey biliyorsunuz İshak İbni Rahavey gibi büyük Selef halimi soruyorlar. Arşını bırakıp iniyor? Ben de hayır bırakmadan inmeye Kadir'dir dedim diyor. Vesaire. Bunun gibi e, dosyalar da açabilirsiniz. Yani hiç kitap kitabı açabilirsiniz. E, şey yapmazsınız, karalamazsınız isterseniz. Arkaya filiz de almazsınız. Bu şekilde kendinize e, dosyalar açabilirsiniz. Mesela burada eşarilerin e, mesela ne yapmışım? Eşarilerin ile e, alakalı bir dosya işte e, Akıl makinin önemine dair bazı eşari alimler akidelerinden döndüler mi? Hepsinin alakalı konu İşte eşariler ehli sünnetten midir? Eşarilerde Allah'ın görülmesi, eşarilerde iman, eşarilerde kader. E i̇şte eşarilerde kelam sıfatı, eşarilerde tahsin takibi vesaire. Eşarilerin tefhizden kastedikleri İbn-i Kullapak'ın iman beyhak eşaridir vesaire. İman nevi eşaridir vesaire. Mesela şimdi diyelim ki İmam Nebevi'nin eşari olduğuna işaret eden ne kadar ben bir yerde fayda okuduğumda gireceğim buraya, buraya not alacağım. Yani şurada gördüğünüz gibi işte. İşte şurada. İmam, ne yazıyor? İmam Nebevi eşar midir? Yani bunun gibi kardeşler bu şekilde de yapabilirsiniz kendinize ait. Artık o biraz ters mi? Neyse yani artık anlattık sonuçta. Sadece görsel olmadı. Sesli de anlattık. Evet. Son olarak. Hiç mi görünmedi ya? O kadar mı yani? Evet. Evet ters görünüyor? Ben de anlamadım. Evet. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi kardeşler bakın. Diyelim ki bir kitabı aldınız. Altını çizdiniz. Ee, ondan sonra yanına e, neden çizdiğinizi yazdınız ve arkaya bunu fihriste yaptınız. Veya dediğim gibi Word'u aldınız fark etmez. Kitabı bitirdikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle üşenmeden aldığınız bütün faidelere aldığınız bütün faidelere tamam. Erhamda Aldığınız bütün faidelere Tek tek baştan sona kontrol etmeniz lazım. Bakın bu çok önemli kardeşler. Şimdi genelde ben nasılsa cepte hazır artık istediğim zaman bakarım e, rahatlığı size tembellik verir. Bakın bu çok önemli. Sakın göz ardı etmeyin bu söylediğim. Bu çok önemli. Kitabı siz dikkat edin 500 sayfalık bir kitaptan diyelim ki 100-150 tane fayda çıkardınız. Evet 100-150 tane fayda çıkardınız. Belki de. E, ve hepsini dediğim şekilde not aldınız. Bir daha dönüp o e, faydeleri tekrarlamanız diyelim ki kitabı baştan sona okumanız belki 500 sayfayı diyelim ki belki bir haftanız aldı. Ama o faydeleri baştan sona tekrar etmeniz belki en fazla iki gününüzü alacak ve o 500 sayfalık kitabı veya belki de birkaç saatiniz alacak ki öyle olur zaten yani ne kadar not alacaksınız ki o faydeleri tekrar dönüp hepsini incelediğinizde kardeşler sanki kitabı baştan sona iki kere okumuş gibi olacaksınız lov faydaları tekrar etmeniz çok daha fazla kalıcı olmasını sağlayacak. Ha Mesela bakın burada elimde bir kitap var. Bu iki ciltlik mesela bir kitap. Ee, size yine göstereyim. Mesela birinci cildini açayım. <gülüyor> mesela bir kitap var. Bakın ben mesela arkasına ne yapmışım burada? Bakın. Şuna kelime bir filist oluşturmuşum. Şimdi normalde bu kaç sayfa toplam bir bakayım önce. Bakın. Bakın. Ee... Şu elimizde, elimdeki iki ciddi kitap 958 sayfa toplam. Şimdi bu kitaptan benim aldığım notlar şu arkada fihrist yapmışım. Bakın şunlar kendi yazım. Bir. Şöyle yapayım. Şöyle 2-3 sayfa. İşte 4-5 sayfa. İşte buraya da biraz. Öne bakalım. Önde de almışım bayağı notlar böyle. Yani 7-8 sayfa not almışım kardeşler. Bir de birinci ciltte de 4-5 sayfa var. Diyelim ki 12-13 sayfa en fazla 15 sayfa fihrist çıkarmışım. Benim bunların hepsini baştan sona tekrar edip bakmam. Neredeyse o 957 sayfalık kitabın neredeyse tamamını baştan sona en azından özetini gözden geçirmiş gibi oluyorum, olurum. Ve kitabı iki kere okumuş gibi olurum kardeşler. Bu da çok önemli. Bunu mutlaka yapın. Yani kitabı bitirdim notlarımı da aldım demeyin. Baştan sona bir daha tekrar edin. Bir de bir husus daha var. Bunu da son olarak söyleyeyim. Eğer tabii bu en yorucu kısmı. Evet sağ sol olabilir ya. Bak mesela ben şu anda sol elimde görünüyor değil mi? Bilmiyorum sağ sol dediğim gibi. Şu an sol elimdeymiş gibi ama sağ elimde bu. Benim şu anda. O kamera açısından. Evet ne demiştim? <gülüyor> ha bazen kardeşler ee, şu yorucu olur ama çok önemli. Bir kitabın eğer özetini çıkarırsanız var ya o kitapta söyleyeyim size olursunuz. Yani o kadar Tabi özet biraz e, yorucudur ve biraz da bilgi ister. Yani çünkü kitabın neresini özet alacağım almayacağım bu da belli bir bilgi ister ama genel olarak en azından kitapta en can olucu noktaları komple yazıya dökerek özetini çıkarırsanız aşırı derecede kitaptan faydalanırsınız kardeşler. Ha bir de bir nokta daha var onu da söyleyeyim. Mesela bazen kitaplar çoğu insanın gözünden kaçan şey. Bazen kitaplar size kaide verir kardeşler kaide. Kitaplar size bazen kaide verir. O kaidedini mutlaka ezberleyin. Çünkü kaide çok önemli. O kaide belki müellifin atmış olduğu babın altındaki bütün yazıları özetleyen bir ifadedir. Yani sana onlarca sayfa bir şey anlatır. Ama onu bir kaide altında toplar. O kaideyi ezberlediğinizde aslında o bütün 10 sayfanın özetidir. Mesela işte Şeyhülislam İslam i̇bn örneğin. Tedmuriye'de ne diyor? Diyor ki El-Kavlu Fi Ba'dı Sifat Kel-Kavlu Fi Bir kısım sıfatlar hakkında söylenecek sözler, geçerli olan sözler, diğer sıfatlar hakkında da geçerli olmak zorundadır diyor. Bu bir kaide. Bu kaide o bab başlığının, İbn-i attığı faslın ruhunu oluşturuyor tabir sahisi. Neden? Mesela siz diyorsunuz ki işte ben Allah Azze ve Celle'nin işte kelam sıfatını işte eşyarlar gibi mesela yedi sıfatı kabul ederiz ama diğer sıfatlarını kabul etmeyiz. Neden? İşte sen Allah'ta Allah'ı sever dersen sevmek kalbin başkasına meyletmesidir. İşte Allah'ta kalp mi var bu duyguları yaşasın falan. O zaman hemen kayda aklına geliyor. Bir kısım sıfatlarda söylenecek söz diğer sıfatlar için de gerek gerek e, gereklidir. Siz diyorsunuz ki Allah azze ve celle'nin iradesi var. İrade denil. İrade de ne? bir menfaati elde etme adına veya bir zararı def etme adına kalbin bir şeye yönelmesidir. O yüzden bu mantıklısın irade değil, etmeniz gerekir der şeyhülislam. Anlatır anlatır anlatır ve bunu bir kayda altında toplar. der ki el fi ba'di sıfat kel kavlu fi Bir kısım sıfatlar hakkında söylenecek söz diğer sıfatlar için de geçerlidir. Madem ki sen iradeyi kabul ediyorsun ve Allah'ın iradesi mahlukatın iradesine benzemez diyorsun. O zaman Allah'ın sevme sıfatını da kabul edip işte mahlukatın sevmesine benzemez demen gerekir. Aksi halde irade ile sevgi arasında ne gibi bir fark var. Hayır desen ki eğer o irade Allah'a hastır dersen biz de deriz ki sevgi de Allah'a has. Allah'ın sevmesi de Allah'a has bir sevgi. Mahlukatınkine benzemez gibi. Yani bu türlü kaydeleri de ezberlerseniz. Kitaplardan azami derecede faydalanasınız kardeşler. Son noktalarıma bakıyorum, bir şey yoksa bitiriyorum. Evet, tamam. Güzel, şurada ne demişim son olarak? <gülüyor> Hep son diyoruz ama işte bakınca notlara. Ha, mesela ha, tamam bu çok önemli. Şimdi ım, tamam bu çok önemli bakın kardeşler tamam inşallah şey yaparız dersten sonra kardeşler. Ee, şimdi bu benim çok hoşuma gidiyor ve çok istifade ettiğini düşünüyorum. Basit de bir şey. Mesela e, kitaptan bir fayda aldınız ya altını çizdiniz ya yanına e, önem derecesini yazın. Yani mesela e artık bu size kalmış. İfadeyi siz seçersiniz. Ben bazen böyle yapıyorum. Kendime 10 kategori belirlemişim. En az önemlisine çok önemli diyorum. Biraz daha önemlisine 2 O atıyorum. Çok önemli. Daha önemlisine çok önemli. Yani böyle beni dehşete düşürecek şekildeyse 10 tane O koyuyorum. Çok önemli diye. E mesela buraya önemi çok fazla değil mi? Çok büyük değilmiş benim için. Mesela bakın şu örnek vereyim. Okunuyor mu? Çok önemli demişim. Burada işte bir fayda almışım. Ee, yani bu neden kardeşler? Bunun önemi nerede kendini gösteriyor? Aslında bunların hepsi biraz bilim ile alakalı. Siz yani bir gün o kitabı tekrar kontrol ettiğinizde 8-10 tane O gördüğünüzde pür dikkat tekrar onu okumak ihtiyacı hissedersiniz. Çünkü siz onun önemini ilk okuduğunuzda fark etmişsiniz. Önem derecesini koyun. Siz bunu yüzde olarak da belirtebilirsiniz. Benim hoşuma gidiyor ben 10 tane O koyuyorum mesela. Evet evet. Sağ elimde ya. Sağ, şu anda sağ elimde. Kamera açısından kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mesela buraya yazmışım. Ee, i̇şte biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin sıfatların keyfiyeti yoktur derler. Bazı ee, bazı mesela kelamcılar, Kelamcıların hepsi diyelim. Ama bakın mesela e, genelde de ne getirirler mesela? Selefin sözlerini getirirler. İşte selef ne derler? Biz onlara keyfiyet, keyif olmaksızın, keyfiyet demeyelim, keyif olmaksızın iman ederiz falan derler. Bu türlü nakiller mütevatirdir neredeyse selefte. Ama bakın burada e, <gülüyor> selefin büyüklerinden bir tanesinin sözü var. Diyor ki, نُؤْ مِنُ بِذَلِكَ alâ mâ ca'a bilakey keyf, keyf hiç ne iman ederiz diyor ama bakın dikkatin devamında ne getiriyor? Ve lev şâe subhânehû en Eğer Allah bize hangi keyfiyetle yapmış olduğunu söyleseydi o zaman bilirdik. Ha yani demek ki bakın keyfiyeti burada ispat yokmuş. Allah'ın bize keyfiyeti anlatmamasını söylemek varmış diye önemli gördüğüm bir yere yazmışım ama böyle nakil çok gördüğüm için seleften. Yani diğer bir tabirle selefin Akidesi tefviz olmadığı için e, bu sözde ona e, gayet açık bir e, delildir. Buraya çok önemli yazmışım. Ama ilk defa böyle bir fayda ile karşılaşsaydım. Yani Selef'ten ilk defa böyle bir söz bulsaydım. 10 tane o koyardım mesela buraya. Ama çok var elimde böyle bir nakil. Selef keyfiyetten kasıtı keyfiyeti bildirmemek olarak anlatıyor. Keyfiyeti nefiden kastı keyfiyeti söylememek. Keyfiyete dalmamak olarak anlıyor Selef. Çünkü Allah bize keyfiyeti bildirmemiş. Bunun delili de ney? Bakıyoruz Selef keyfiyet olmaksızın diyen Selef bizzat kendisi sözünün devamında keyfiyet olmaksızından ne kastettiğini söylüyor diyor. Çünkü Rabbimiz bize keyfiyetinin nasıl olduğunu söylememiştir diyor. Bak demek ki Rabbin keyfiyeti varmış ama bize söylememiş. Demek ki Allah'ın keyfiyeti var. Demek ki Selef keyfiyetsizden kastın keyfiyet olmadığını anlamıyormuş Selef gibi böyle önemine binaen notlar alabilirsiniz. Bu arada yani ilmi birkaç şey ufak da olsa konuşmuş olduk. Bilmiyorum, inşallah faydalı olmuştur. Ben genelde bu şekilde kitap okumaya gayret gösteriyorum. Konuyla alakalı sözleriniz varsa, şey sorularınız varsa alayım sonra kapatayım inşallah. <gülüyor> ha, supanalla ya o notlara bak baktıkça notlara baktıkça aklıma geliyor. En önemli hatta en önemlisini unuttum diyebilirim yani. kardeşler. Spana nasıl gözünden kaçmış? Bakın okuduğunuz her her faydayı bulduğunuz ilk fırsatta ilk fırsatta mutlaka bir birisine ya anlatın ya birisiyle tartışın onu. Yani hiç kimse bulamıyorsanız annenizi anlatın çocuğunuzu anlatın ne bileyim yani mesela işte eşinizi anlatın. Arkadaşlarınızı anlatın, mutlaka birlerini anlatın yani hiç kim hiç bir şey hiç kimse bulamadınız. Facebook'ta, Twitter'da bir sosyal ee, herhangi bir ağda paylaşın bunu. Bu bilgiyi paylaşın, acayip derecede kalıcı olacaktır. Çünkü e, bir talebenin meselelerin zihinde kalmasını sağlayıcı en büyük etkenlerden bir tanesi onu birisini anlatması tartışmasıdır. Bir meseleyi öğrendiniz bir meseleyi bir insana detaylı olarak tartışın kardeşler büyük ölçüde hayatınızın sonuna kadar unutmazsınız bu çok önemli bir fayda gördüğünüz zaman hemen tutun onu ya anlatın yani ona da öğretin veya paylaşın veya tartışmaya açın onu bir arkadaşınızla bakın böyle bir şey öğrendim senin görüşlerin ne ben bunu anladım sen ne anladın gibi tartışmaya açın bunu. Veya işte bir e, sayfada Facebook sayfanız vardır veya Twitter sayfanız vardır. Neyse bir yerde paylaşın bunu. E, çok fazla kalıcı olacaktır sizin için. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu çok önemli çünkü. Evet. Tamam. İnşallah. Var mı sorunuz kardeşler? <gülüyor> Elhamdülillah. Allah razı <gülüyor> Tamam o zaman kapatayım ben. Soru yok herhalde. Tamam. Selamünaleyküm ve rahmetullah.